bid'ah ve kul bid'ah-i ve Evet değerli kardeşler de bu akşam İmam Ebu Zühra Yahya İbn Şeref İbn Murri İbn Hasan İbn Hüseyin İbn Muhammed İbn Cuma i̇bn Hizam, en nevavinin pek değerli kitabını şerh etmeye, okumaya başlayacağız. Bu büyük alimin adı, eminim de söylediğimiz üzere, Yahya.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 Yaklaşık olarak 18 yaşında, 19'una basmaya doğru ilerlerken babası alıp artık onu nereye götürüyor? Şam'a götürüyor. Şam'da kendisinin deyimiyle, İmam-ı deyimiyle günde on tane ders alıyor. Günde on tane ders alıyor. Yaklaşık olarak 6 sene, altı sene orada ilimle haşır neşir oluyor, telifle haşır neşir oluyor. Yani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 bir ilki olarak dindenmiş gibi yapıyorlar. Ee, yani bu selef'in hayatında siyerinde var. İbnül Kayyim, rahimahullah, Medarecüs Salikin, aleyküm salam wa rahmatan, Medarecüs Salikin adlı eserinde zikrediyor. diyor İbnül Kayyim, rahimahullah. Diyor ki bir gün Şeyhül İslam kimi kastediyor? Hocası İbnül Teimiyi kastediyor. Diyor Şeyhül İslam diyor İbnül Teimiyi beni bir gün diyor. Mubah olan bir şeyle meşgul olurken gördü. Yani mubah bir şey. Yani o konuda İslam'ın dininin sana serbestlik tanıdı, özgür bıraktığı bir şey. Diyor ki İmam Ruhaym Rahimullah beni bu bu, bu bu hal üzere görünce diyor Şeyhül İslam temiye bana dedi ki diyor. Hada Yunavi el Marati Ali. Yani bu mubah olan bu şeyle uğraşıyorsun ama.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 Vasıtlı ezker. Yani evini sat, parasıyla ne al? Ezkar kitabını al. Şimdi bugün ne diyor, ne deniyor yani? İşte evini sat daha yenisini al değil mi? Şimdi bugün, ama kitaba ne yapıyoruz? Cebimizden bir 10 lira verip, 5 lira verip, 3 lira verip, pahalı geliyor. İşte insanlar böyle söylenmiş. Bir eddar vasıtlı Bu ezkar kitabı da imamı nevevi'nin şöhret kazanmış, meşhur olmuş ihtimam gösterilmiş kitaplarından bir tanesi. Yine İmam-ı hadis usulünde yazmış olduğu başka bir kitap var. Yazdığı dönemlerde pek şöhret kazanmamış bir kitap. kitabın adı Et Takrib ve Taysir li ma'rifeti sunenil beşir ve nezir. Et Takrib ve Taysir li ma'rifeti sunen Beşir ve nezir. Yani hadisleri anlamadaki usul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 ee, eşari mezhebine yani e, etkilenmiş eşari mezhebinden etkilenmiş bir alimdir. Ee, ancak yani taassup sahibi birçok meselede ya taassup sahibi kimse değildir. Birçok meselede eşari mezhebinde ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. İlim bunu nasıl açıklıyor diyor. Yani bu kadar büyük bir alim nasıl olur da akide konusunda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 Şeyhül İslam İbn Teymiyye, İmam İbn Teymiyye'nin bir sözü var. Onun bir kitabı var Şerhu, şerhu Hadisin Nuzul. Allah Teala'nın nuzul hadisini yani yeryüzünün semasına inişi ni anlatan hadisi anla, açıklayan bir kitabı var. Bunun adı Şerhu Hadisin Nuzul. Yani bu mustakil bir kitap olarak basıldı. Ee, burada Şeyhül İslam İbn Teymiyye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 min şubahi ehlil bid'a. Bidat ehlinin şüphelerinden kaynaklanıyor. Yaşadığı ortam, yaşadığı toplum bundan kaynamış, bundan e, haşır olmuş, bundan büyümüş. İlk sebebi bu. Bundan dolayı diyor ki şey Hulusi'nin ve lihâza yûcedu fî kefîr minel musannefât fî usul ül fıkh yani birçok usulül ül fıkhla alakalı fıkhı usûlüyle alakalı ve usûl din din konusuyla alakalı ve'l fıkhi fıkhıyla alakalı ve zuhdi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 babun al-ilmu qabla al vel amel gibi. Ne haber? değişik değişik matlar zikredilir ama asıl ana başla biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Kitap diyoruz. Kitap başlığı. Unvanul kitap diyoruz. Yani mesela bakın Riyazu Salihin içinde İmam Nevevi kaç tane kitap zikretmiş? Ana başlık zikretmiş? 19 tane. Tamam bunu unutmayın. İmam Nevevi Riyazu Salihin içinde 19 tane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 okuyabilecek bir arkadaşımız gelsin buraya Serhat. Sen, evet Serhan gel. Evet. Gel, al kitabını gel. Besmele'yi çek, İmam-ı Neve'nin mukaddimesiyle başlıyoruz. Evet. Müellifin ön sözü. Bismillahirrahmanirrahim.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 Onları kendisine ibadet ebediyet uğruğu için hazırlık yapmak, gazabını celp edecek ve helak yurdunu gerektirecek davranışlardan kaçınmak konularında muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Evet. Hamdlerin en beliği, beli en parlak, en kapsamlı ve en bereketlisiyle ona hamd eder. Kullarına karşı çok şefkatli, kerim, rauf ve rahim olan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, efendimiz Hazreti Muhammed'in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 Birisinin diyor benim elimle hidayete ermesi neden daha hayırlı kırmızı develerden daha hayırlıdır. Gaye bu, hedef bu ve bakın Allah Teala onu nasıl muvaffak kılmış kitabı. Bugün bizim elimizde dahi. Biz ondan kaç yüzyıl sonra gelmiş insanlar olarak ne diyoruz İmam Nevevi, Rahimullah diyoruz. Hadis okuyoruz onun yazmış olduğu kitaptan. Bunların hepsi onun sevap hasenatına yazılan güzellikler. Evet.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 Ümidim o ki şahit bu kitabı tamamlamak müyesser olursa ona ilgi duyan kimseye yıllara sevk edecek ve helak, helaka götürecek her türlü çirkin şeylere ulaşmasına engel olacaktır. Evet. Rabbimizden temennimizde bulur. Az olsa bu kitaptan istifade eden Müslüman kardeşlerim bana, anne babama, meşahıma, sahir dostlarıma ve bilimum Müslümanlara hayırda hayır duada bulunmasıdır.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 Hiçbirini de görmediğimiz bir şey. Evet, okuyalım. Gizli ve aşikar şey. ve bu bir şey. Evet, bu bir şey. Evet, bu bir şey. Evet, Gizli ve aşikar Evet, işlerde bir olmak ve niyet ile başlamak. Evet, bu bir şey. Evet, Sanki bu kitabını yazarken ne yapıyor? İmam Bukhari gibi. Dikkat edin. İmam Bukhari de kitabında ilk zikrettiği hadisi hangisi? İnnemel a'malu bil Ameller niyetlerle ancak makbuldur hadisi. Yani burada sanki niyetlerini ortaya koyuyor. Diyor ki Rabbim bizim niyetlerimizi halis eylesin ki biz bu kitapları Allah'ın vecihi adına onun yüzünü arzulayarak, rızasını arzulayarak, isteyerek yazdık. İmam Nevi hem kendi niyetini ortaya koyuyor hem de her Müslümanın her işinde, salih amelinde niyetini bu şekilde yapması gerektiğini bizlere ne yapıyor? Öğretiyor. Evet. allah Teala buyuruyor ki Oysa onlara hiçbir sapık dine sizin ve dinde sırf Allah'a yönelerek ona kulluk etmeleri namazı dost doğru kılmaları ve zekatı vermeleri emredildi. Dost doğru din budur. Evet. Diğer bir ayet kelime, kerime Allah'a kurbanların etleri ve kanları değil sadece sizin takvanız ulaşır.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 liyebluvakum eyyukum ahsenu amele. Ahsenu amele. En güzel amel. Ne diyor Fudaylı i̇bn İyad Selefin büyük alimlerinden Ebu Ali diyor ki ahsenu amel yani ahlasahu ahlasuhu ve aswabuhu. Tefsirini yapıyor bu ayetin. Diyor ki ahlasuhu ve aswabuhu. Ne demek? Yani hanginiz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 kabul olmaz. Yani bir amel ihlaslı yapılıp savab olmazsa, doğru olmazsa kabul, kabul olmaz. Tam tersi yine diyor ki devamla ve <gülüyor> idâ kâne savaben ve lem yekun halisan lem yukbel bir amel ihlaslı yapılmayıp ihlas yok ama doğru yapılıyor, doğru şekliyle yapılıyor. O da olmaz diyor. Kabul olmaz. hatta yekûne halisan ve savaben bir ibadet ne zamana kadar kabul olmaz? veya bir ibadet ne zaman kabul olur? <gülüyor> Hatta yakuna halisan ve savaben. Halis yapılacak, ihlaslı olacak ve ne olacak? Doğru olacak. Şimdi açıklıyor. Sürekli tekrarlandı halis ve savap kelimeleri. Hudeli nedir? El halisu en yekuna li vecihillah. Yani halis demek Allah'ın yüzü için, rızası için yapılan demek. Hiçbir şey niyet bulaşmayacak içine. Şirk bulaşmayacak. Riya bulaşmayacak. Yapılan ibadette ilk aranması gereken şart nedir arkadaşlar? İhlas. Dahamla diyor ki: "Vaslav en yekuna muttaban fihi, muttaban fihi şer'a ve sünne." Sevap ise dine, Kur'an'a ve sünnete uygun demek. O zaman yani salih amelden dili zaman ne diyoruz? İhlas ve sünnete uygunluk, ittiba. Hudayl ibn-i nasıl açıklıyor? İhlas ve savab. Savab, doğru. Bu ayetlerde de Allah-u Teala kullarından ihlaslı olmalarını hanifler olarak, şirten yüz çevirenler olarak Allah'ı yalnızca, Allah'ı birliyerek ibadetlerini ona yönlendirerek yapmalarını istiyor. Doğru dinin de bu olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kitab-i bunu yeterince açıkladık. Yine Allah Teala diyor ki: "Len yenal Allahu luhumuha ve la dimahuha." O kurbanların, kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları ne var Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan oradaki ne? Takva. Kişilerin takvası. Doğru, diyor ki: Müellif rahimeullah, "Kul entuḫfû ma fi sudurikum ev tubdûhu ya'lemuhu Allah." Kalplerinizdekini, göğüslerinizdekileri saklasanız da, açağa vursanız da, gizleseniz de Allah onların hepsini bilir. Yani sizin kalplerinizdekine göre Allah Teala ne yapmakta size? Ecir vermekte, sevap vermekte. Yani niyete göre. Niyete göre Allah Teala ne yapmakta sizlere? Sevap vermekte. Buradaki ki müellif rahimehullah'ın kastı Babul İhlas yani babu niye, niyet babı. Niyet akide bahsinde incelerimse, akide babında incelersek, niyetten kastımız ne arkadaşlar? Tevhid. Yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılmaz. Tüm çeşitleriyle, tüm türleriyle. Fıkıhta kastediyorsak niyet ne? Kasıt. Yani sen hangi ameli yapmak istiyorsun? Ayırt edeceksin, temiz edeceksin. Oruç mu? Namaz mı? Oruçsa farz mı? Nafile mi?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 Uluza bir, Riyah bir, Abdullah bir, Kurt bir, Reza bir, Adi bir, kalbin bin, bin. bin. Uh -huh. Rüve bin, Galip el-Kureyşi -Kur el-Adavi radıyallahu anhu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ameller ancak niyetlere bağlıdır. Her şahıs için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin niyeti Allah ve Resulüne hicret etmek ise onun hicreti de gerçekten Allah ve Resulüne olur kimin niyeti dünyayı kazanmak yahut bir kadınla evlenmek ise onun icreti de niyeti doğrultusunda olmuş olur. Hadisül Uleyman'sı bu hadisi şerifin saatinde ittifak etmişlerdir. Bir evet. hadis İmam Muharri'nin de kitabına başladığı ilk hadis ve ee, e, Seleften alimler diyor ki bir alim kitap yazmak istediği zaman ona diyor bu hadisle başlamak nedir? Yani layıktır. Bu hadiste başlaması bir görevdir. Bu hadise başlaması uygundur diyorlar.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 İlmin üstte biri bu hadis. Yani üç tane hadise dayıyor bütün ilmi. Üç hadisin üzerine kuruyor bütün ilmi. Nedir o diğer hadisler? İkincisi Ayşe <gülüyor> radıyallahu anhadan rivayet edilen men ahdese fî emrilâ hada mâ leyse minhu Kim bizim bu işimizde ondan olmayan bir şey ihlas eder, ortaya koyarsa o nedir? Merduttur. Hadisi. Üçüncüsü hadis de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 Halifetu Resulillah. Halifetu Resulillah. Allah Resulü'nün halifesi. İnsanlar öyle hitap ediyor, öyle konuşuyorlar. Makam adı olarak, makam ismi olarak. Evvekir radıyallahu anh vefat ettikten sonra Ömer'e gelip ne diyorlar? Halifetu, halifeti Resulillah. Ne demek? Evet. Allah Resulü'nün evet. halifesinin halifesi. Uzun bir isim. Sonradan müminlerin emiri olarak bu isim yerleşiyor. O tarihten günümüze kadar da bu isim ne yapılmakta? Kullanılmakta. Müminlerin emiri. Emirul müminin veya veliyul emir diye. Birçok istilahı terimleri var. Ömeri bin radıyallahu An diyor ki Nebi aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken duydum. İnnemâ İnnemâ. Arapçada neyi kastediyor arkadaşlar? Yani bilakis kesinlikle gibi hasır. Manayı daraltan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 Öğrencim diyorlar ki buradaki mükteđa Arapça gramerine göre ilk isim, ilk isimle ilgili hükmü habere. Ondan sonra gelen ikinci öğene ne yapıyor? Bağlıyor ve onunla sınırlı kalıyor. Yani Arapça'da inneme ena talibun ile ena talibun arasında ne var? Fark var. Aleyhisselatü vesselam ifadesine bakın innem el a'malu bilakis kesinlikle ameller bilniyat.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 İnlemel, amalı bin liyat, ameller niyetlerle makbuldur. Ameller niyetlerle makbuldur. Niyet, niyete göre amel ne olur? Kabul olur. Niyete göre kabul olur. Ameller niyetlerle kabul olur. Hadisin ikinci kısmı ve innama li kullimri Her kişiye niyet ettiğinin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 Yani burada niyete işaret ediyor Aleyhisselatü Mesela Niyetin değerine, kişideki, kişinin o niyete vermiş olduğu değere, kalbinde ona hazırladığı yere in her kişiye niyet ettiğinin neyi var? Karşılığı var. Niyetine göre herkes ne var? Karşılık görür. Bir adam niyet etmezse, e adam vardır? Hadislerde gelecek. Hanımının ağzına lokmayı koyar, ondan ne yapar? Ecer olur.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 Hem onun kanat hicreti Allah'a ve Resulüne, fe hicreti Allah'a ve Resulüne. Kimin hicreti? Allah'a ve Resulüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulüne nedir? Hicretten maksat Allah Teala için, peygamberi için yurdunu ne yapması kişinin terk etmesi. Biraz sonra açıklayacağız hicretten maksadın tam olarak ne olduğunu. Hicret üç ayrılıyor. Ayrı Ayı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 onun hicreti Allah'a ve Rasulü nedir? Kelimeleri tekrarlıyor. Kimin hicreti Allah'a ve رسولüne ise onun hicreti Allah'a ve Resulü nedir? Kimin hicreti dünyaya ve kadına ise tekay onun hicreti onadır. Bak, demiyor onun hicreti kadına ve dünyayadır. Demedi. Yani kadın ve dünya kelimesini Allah ve Rasulündeki gibi ikinci defa daha tekrarlamadı. Elimehli diyor ki çünkü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 Bu hadisi İmam-ül Muhaddisin. Muhaddislerin imamı. Kim o? Ebu Abdullah, Muhammed i̇bn İsmail, i̇bn İbrahim, İbn-i Mughira, İbni, Berdiz, İbn-i Berdizbe, El-Cu'fi, El-Bukhari rivayet etmiştir. Ve yine i̇mam Müslim Kim o? Ebu Hüseyin, Müslim İbn-i Haccac, i̇bn Müslim El-Kuşeyri, El-Nisaburi rivayet etmiştir. Bu kitaplar ki bu konuda rivayet telif olmuş. Hadis konusunda en sahih iki kaynaktır. Kuşeyri, Kuşeyri.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 İkincisi, ikincisi kişinin gidecek olan kişinin orada ona sunulacak, kafasına atılacak şüphelere karşı donanımlı olması lazım. İlmi olacak. Mesela oraya gideceksin. Oryantalistler var, İslam'ı okumuş, bilmiş insanlar var kafana bir Ayet getirecek, hadis getirecek, şüphe getirecek. Bu konuyla ilgili altyapın yok. Olmaz. Üçüncüsü, oradaki şehvetlere şeytanın insanları kandırdığı, kurduğu oradaki şehvi duygulara karşı da ne olman lazım? İstidatlı olman lazım. Hazır olman lazım. Bu üç şart dahilinde diyorlar ki ilim, ehli gidebilirsin. Aa ben gideyim tatilimi orada geçireyim. Salih al hüseymin rahimahullah diyor ki bu caiz değildir. Bir kere diyor ki küffara, kafirlere bir desteğin var giderek. Onların işte ekonomisini, iktisadını ne yapıyorsun? Destekliyorsun ve kendini bu şekilde çoluğunu, çocuğunu ezan okunmayan, ezanın duyulmadığı sokaklarda fuhuşun alenen yapıldığı yerlere götürerek tehlikeye atıyorsun. Diyor bu kesinlikle caiz değildir. İkincisi, hicretun amel. Ameli hicret etmek, yapılan günahı terk etmek demek. Yani kişinin hicret, sözlük manası olarak da terk etmek demek. Yani Hecera demek, terk etmek demek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor, el muslimu men selim el min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki, devam edin, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olan güvende olan kimsedir. Vel muhaciru muhacir kimdir? Muhacir. Men hacara ma nehallahu anhu. Ve muhaciru muhacirse kimdir diyor Resulullah sallallahu Men hacara terk eden neyi? Ma nehallahu anhu. Allah Teala'nın yasakladığı şeyleri terk eden ne denir arkadaşlar? Muhacir denir. O zaman hicretul mekan